wa rasuluhu faqad faza sallallahu alayhi wa sallam wa sharra al-umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bidatin dalalah wa finnar jaddatul bayda sharhina iman bolumunden devam ediyoruz ikinci ciltte 1023. hadis Ugade bin es samit radiyallahu anh'ten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Kim Allah'tan başka ibadete layık hak ilah bulunmadığına O'nun bir olduğuna Ortağı olmadığına Muhammed sallallahu aleyhi ve selleminde O'nun kulu ve rasulü olduğuna İsa da Allah'ın kulu ve rasulü Meryem'e ilka ettiği kelimesi ve ruhu olduğuna Cennet ve cehenneminde hak olduğuna şehadet ederse Ameli ne olursa olsun Allah onu mutlaka cennete koyar Diğer rivayette de şu ziyade vardır diyor müellif Allah onu cennetin 8 kapısından hangisinden girmek isterse Oradan cennete koyar Onu Buhar ve Müslim sahihlerinde rivayet ediyorlar Nebi ile Resul arasındaki fark 1024 numaralı hadis Mücahit bin Cebir Rahimullah dedi ki Nebiler kendilerine risalet verilmeyen vahiy almalarına rağmen kimseleri Resul olarak gönderilmeyen kişilerdir Rasuller kendilerine hem vahiy ve risaletle bir topluluğa yani kitapla gönderilen Nebilerdir bunu da Sayısnatla İbni Beatin ve Taberi tefsirlerinde rivayet ediyorlar yani Nebi ve Resul müteradif kelimelerdir müteradif kelime ne demek? Birbirinin yerine kullanılabilen kelimeler. Ama aynı anda ikisi beraber kullanılırsa kasıt başkadır. İman ve İslam kelimeleri gibi. Yani burada da anlayacağımız e, her rasul aynı zamanda nebidir. Her nebi rasul değildir. Yani önceki bir rasülün şeriatını devam ettirerek, ettirerek gelen bir peygamber nebidir. O şeriatın ahkamını e, Kaldırıp yeni bir ahkam getirmeyen peygamber nebidir e, Yeni bir şeriatla gelen e, peygamber de rasuldür Yani mesela Harun aleyhisselam nebidir Musa aleyhisselamdan sonra Allah ona da vahy ediyor Onun şeriatına tabi olarak geliyor Ama Musa aleyhisselam rasuldür Kendisi yeni bir şeriatla gelmiştir Rasullere iman kıyamet gününde büyük ecir kazandırır 1025 numaralı hadis <gülüyor> Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu Muhakkatti cennet halkı üstünlüklerinden dolayı üzerlerindeki oda sahiplerini tıpkı sizin doğu veya batı ufkunda parlak yıldızı gördüğünüz gibi görecektir Dediler ki ey Allah'ın Resulü bu başkalarının ulaşamayacağı nebilerin menzilleri değil midir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hayır, nefsim elinde olana yemin ederim ki Allah'a iman edin ve Resulleri tasdik eden kimseler vardır. Yani o menzillerde Allah'a iman eden ve Resulü tasdik edenler de o dereceye gelecektir. Bunu da say-ı bu araba Müslim sayhlerinde rivayet ediyorlar. Nebilerden misak alınması... 1026 numaralı hadis, İbn-i Abbas radıyallahu anh'a Allah nebilerden kendilerine hakkı tebliğ edeceklerine dair söz almıştır. Bunda say-ı sınatla, Taberani Mucemül Kebir'de, İbn-i tefsirinde, İbnül i Müzir tefsirinde, Taberi tefsirinde, Ziya-ül Muakdesi'de, El-Muhtare'de rivayet etmiştir. 1027 numaralı hadis, Katade bin Diya Diyame Allah dedi ki Allah nebilerden birbirlerini tasdik etmek, Allah'ın kitabını ve risaletini tebliğ etmek üzere söz almıştır. Nebiler de Allah'ın kitabını ve risaletlerini kavimlerine tebliğ etmişlerdir. Onlar kavimlerinde Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yetiştikleri takdirde ona iman ve tasdik edip desteklemeleri üzerine söz almışlardır. Bunu da taberi tefsirinde sayısınatla rivayet etmiştir. Ali İmran suresi 81. ayette de bahsedilen mesele budur. 1028 numaralı hadis Ubey bin Kab radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kendisinden misak alınan nebilerin ilki Nuh aleyhisselam'dır. Ondan sonra diğer nebilerden birer birer söz alındı. Burada Hasen İsnat'la Ziya-ül-Maktis el-Muhtarı'da İbni Ebi Asım'da Es-Sünne'de rivayet etmiştir. Rasullerin sayısı 1029 numaralı hadis Ebu Mâmer bir adam dedi ki Ey Allah'ın Rasulü Adem Nebi miydi? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, evet öğretilmiş, kendisiyle kelam edilmiş, yani kendisine vahy edilmiş idi. Adam Onunla Nuh Aleyhisselam arasında ne kadar zaman vardı dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki 10 asır vardı. Adam dedi ki Nuh Aleyhisselam ile İbrahim Aleyhisselam arasında ne kadar zaman vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 10 asır vardır buyurdu. Dedi ver ki ey Allah'ın Resulü, Resuller ne kadar idi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki 315 Büyük bir toplulukturlar. Bunu da Müslim'in şartına göre sayısınatla Hakim el-Müsnederek'te, Taberani Mucemül Kebir'de, yine Taberani Müsnedü Şami'nde, İbn-i İbvan Sayin'de, İbn-i Ebi Atim Tefsir'de, Darimi el-Reddual el-Cehmiye'de, Ebu Şeyh el-Azame'de, İbn-i Mende Tevhid'de, İbn-i Nurbuhteri Musennefat'ta, Beyyaki'de, el ve Sıfat'ta, İbn-i Asakir tarihinde rivayet etmiştir. Yine Ebu Mâmer'in diğer bir zayıf tarihte şahidini de müellif aktarıyor. Ahmet bin Ambel'in müstedinde ve taberhaninin Mucemül Kebirinde geliyor. Yine Ebu Mâmer'in başka bir rivayette Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a Nebilerin sayısını soruyor. 124 bin kadardır diyor Nebiler. Resullerde işte bir rivayette 315, birinde 313 olarak geliyor. Yani bizim bize bildirilenler Sınırlıdır Kur'an-ı Kerim'de ve e, sayı sünnette. Allah Azze ve Celle zaten Nisa Suresi 164. ayette de O Resuller ki işte sana anlattıklarımız var. Kasasnahu malik velemle kasasnahu malik diyor. Yani sana kıssalarını anlatmadıklarımız da var diyor rasuller hakkında. Yani biz e, ismen bildiklerimize ismen iman ederiz. Sayılarında geldiği gibi sünnette Hepsine iman ettiğimizi söyleriz Tıpkı meleklere ve bundan önce geçtiği üzere Allah Azze ve Celle'nin Bildiğimiz bilmediğimiz isim ve sıfatlarına iman ettiğimizi söylediğimiz gibi Bütün Resullere selam etmek 1030 numaralı hadis Enes radıyallahu anh Ebu Talha radıyallahu anh'ten rivayet ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buyurdu ki Bana selam ettiğiniz zaman Bütün Resullere selam edin. Ben ancak gönderilen Resullerden biriyim. Bunu da bu halinin şartına göre sayısınatla i̇bn Ebi Asım Es-Salat-Alen Nebi'de i̇bn Ebi Atim tefsirinde yine Salebi tefsiri El-Keşfübel Beyan'da Ebu Naim tarih Ebu Şeyh Tabakat'ta İbn-i Acer'de Netaycül Efkar'da rivayet etmiştir. Nebileri birbirine üstün tutmamak 1031 numaralı hadis Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Nebileri birbirlerinden üstün tutmayın. Bunu sayısın adına Buhar ve Müslim sahihlerinde rivayet etmiştir. 1032. hadis Ebu Rer radıyallahu anh'ten yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah'ın nebilerini birbirlerinden üstün tutmayın. Bunu da Buhar ve Müslim sahihlerinde rivayet ediyorlar. 1033 numaralı hadis, Ebu Rere radıyallahu anh'ten biri Müslüman, diğeri Yahudi olan iki kişi birbirlerine sövmüşlerdi. Müslüman dedi ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi alemler üzerine seçene yemin olsun. Yahudi de Musa aleyhisselamı alemler üzerine seçene yemin olsun dedi. Bunun üzerine Müslüman elini kaldırıp Yahudinin yüzüne tokat vurdu yoldaydı. Nebi Aleyhissalatu vesselam'a gidip kendisinin durumunu ve Müslümanın yaptığı şeyi haber verdi. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem Müslümanı çağırdı ve bu olayı sordu. O da haber verdi. Nebi Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Beni Musa'dan üstün tutmayın. Zira kıyamet gününde insanlar bayıldığı zaman ben de onlarla beraber bayılırım. İlk ayılan ben olurum. Bir de bakarım ki Musa arşın bir tarafından tutunmuş. Bilmiyorum o bayılıp da sonra benden önce ayılanlardan mıdır yoksa Allah'ın istisna ettiklerinden midir? Bunu da sayısınatla Buhar ve Müslim sayhlarında rivayet etmiştir. Yani burada böyle bir kasupla herhangi bir nebi ya da herhangi bir delil olmadan üstün tutmayı nebi aleyhissalatü vesselam yasaklıyor. Çünkü Yahudi burada kavmiyetçilik yapıyor yani Musa'nın Musa'yı alemler üzerine gönderene yemin ederim diyor. Müslüman da hani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın en faziletli Nebi olduğu sabittir. Ama Müslüman da onun taasubuna aynı şekilde bir taasubla cevap verdiği için bu tarz bir şey hoşuna gitmiyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın. Yani Nebilerin fazilet derecesi vardır. Nebilerin fazilet derecesi vardır. Onu nereden biliyoruz? Yani en açık örnek Bakara Suresi 253. ayette Allah Azze ve Celle tilken rusulü faddalina ba'dahum ala abad diyor. İşte bunlar rasullerdir. Bağısını bağısına faziletli kıldık, üstün kıldık diyor. Yani biz bunlara geldiği şekilde iman ederiz. Onun dışında da herhangi bir delilsiz şekilde nebiler arasında sıralamaya elimizde bir şey olmadan gitmeyiz. Yine Nebi Aleyhisselatü Vesselam İşte Yunus Aleyhisselam'ın sürçmesi anlatıldığı için ayetlerde, hadislerde herhangi bir insanın ben Yunus Bin Matta'dan hayırlıyım demesi helal değildir diyor. Yani Nebi'nin bu şekilde Nebilerin değerini düşürmek yasaklanıyor. Her Nebi kendi kavminin diliyle gönderilmiştir. 1034 numaralı hadis Ebu Zer radıyallahu anh'ten Nebi aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu allah Teala her peygamberi kendi kavminin lisanıyla göndermiştir. Bunu da sahi Ahmet bin Ambel Müstedin'de rivayet ediyor. Nebiler kabirlerinde dil diri bedenleri çürümez. Evis bin Evis radıyallahu anh'ten Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Muhakkak ki günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. O günde bana salat etmeyi arttırın. Zira sizin salatlarınız bana arz edilir. Dediler ki ey Allah'ın Resulü cesedin çürümüş olduğu halde salatımız sana nasıl arz edilir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz Allah tebareke ve teala yere nebilerin yesedlerini yemeyi haram kılmıştır. Onu da Müslüm'ün şartına göre sayısınatla Ebu Davud süneninde de Ahmet bin Abdel Müsnedinde, Nesai Süneni'nde ve Süneni'l Kibra'da, Ibni Mace Süneni'nde, Ibnu Zeyme Sayhinde, Ibni Ban Sayhinde, Hakim el-Müstedrek'te, Darimi Süneni'nde, Taberani Mu'cmul Kebir'de, Bezdar müstedinde Ibni Ebi Şeybe Musenneh'te, Ibni Ebi Asim el ve had, el-i had vel-mesani'de, Beyhaki'de, Süneni'l Kibir'de rivayet etmiştir. 1036 numaralı hadis, Enes radıyallahu anhattin, sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Nebiler kabirlerinde diridirler, namaz kılarlar. Burada Hasan isnatla Ebu Yala müstedinde Bezzar müstedinde Temam er-Razi fevaitte Ebu Nuaym tarihi isminde Deyle Mefirdevse Beyhaki Hayatü'l Enbiya'da İbn Asakir'de tarihinde rivayet etmiştir. 1037 numaralı hadis Ebu Hurere radıyallahu anhten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Bana selam verin hiç kimse yoktur ki Allah bana ruhumu iade eder de onun selamını cevaplarım. Bunu da Müslim'in şartına göre sayısına atla İshak bin Ravye Müsned'in Ebu Davud süneninde Ahmet ben Ambel Müsned'de Taberani Mucem-i Nefsat'te Beyyaki Sünnen-ül Kebir'de ve Şuab-ı Liman'da rivayet etmiştir. Daha bir rivayette salatını Ümmetimin salatını bana ulaştırmakla görevli meleklerden olduğunu söylüyor Nebi Aleyhissalatu Vesselam. Nebilerin rüyaları vahidir. 1038 numaralı hadis Sait bin Cübeyr'e rahimollah'tan İbn Abbas dedi ki: "Nebilerin rüyaları vahiy idi." Bunu da Müslim'in şartına göre sahih isnatla İbn Abbas'ın sünnetinde, Hâkim Müstedrek'te, Taberi tefsirinde, İbn Ebati'nin tefsirinde Kaberani Mucemül Kebir'de, Tahavi Şer'u Müşküllü Asar'da, Ahmet Bin Meni'nin Müsred'inden naklen de İbn-i Hacer metal Belazuri'de, ensab Eşraf'ta rivayet etmiştir. Yani ne bilir, rüyada da vahiy alırlar. Kur'an'da da zaten Yusuf Aleyhisselam'ın ve İbrahim Aleyhisselam'ın hadislerde gelen kıssaları bu konuda açıktır yani. Onların rüyaları. Diğer insanlarda olduğu gibi şeytanın karışabileceği rüyalar değildir. Nebilerin rüyaları. Bundan dolayı İbrahim Aleyhisselam doğrudan İsmail'in yanına gidip işte boğazlamasını şey yapıyor. Yusuf Aleyhisselam da rüyalar ona göre davranıyor. Yani rüyalar hadislerde geldiği üzere Müslümanın gördüğü rüyada da önem vardır. Ama orada işte üç çeşit rüya vardır hadislerde gelen. Hani bir Rahmani rüya derler. Bir şeytani rüya, bir de insanın günlük meşguliyetinden gördüğü rüyalar vardır. Bundan dolayı işte biriniz e, kabus görürse bunu kimseye anlatmasın diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Sol tarafını üç kere tükürüp şeytandan ve gördüğü şeyin şerrinden Allah'a sınsın diyor. Nebilerin çektiği sıkıntılar 1039 numaralı hadis Ayşe Radiyallahu anh'a'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Hastalanan hiçbir nebi yoktur ki dünya ile ahiret arasında muhayyer bırakılmasın. Vefat ettiği rahatsızlığında şiddetli bir ses kısıklığına tutuldu. Onun şöyle dediğini işittim. Allah'ın kendilerine nimetler verdiği nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber. Yani Nisa suresi 69'un bir kısmını okuyor. Böylece anladım ki o muhayyer bırakıldı. Bunu da Buhari Sayin'de rivayet ediyor. 1040 numaralı hadis Ata bin Yesar Rahimullah dedi ki Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girdiğinde o rahatsız idi ve üzerinde bir örtü vardı. Ebu Said radıyallahu anh elini örtüsünün üzerine koyduğunda ateşi örtüsü üzerinden hissetti. Ateşini örtüsü üzerinden hissetti ve dedi ki ateşin ne kadar da şiddetli ya Resulullah Resulullah Nebi aleyhissalatü vesselam da şöyle buyurdu Şüphesiz bize bize yani nebilere bela şiddetlendiği gibi ecride katlanır Ebu Said radıyallahu anh dedi ki Ey Allah'ın Resulü en şiddetli belaya uğrayanlar kimlerdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nebilerdir buyurdu Ebu Said radıyallahu anh sonra kimlerdir dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alimlerdir buyurdu bu Said radıyallahu anh sonra kimlerdir dedi Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu salihlerdir onlardan biri fakirlikle müptela edildi giymek için kaba kumaştan başka bir şey bulamadı bir diğeri kendisini öldürünceye kadar bit ile müptela edilmişti <gülüyor> muhakkak ki onlardan biri sizden birinin kendisine verilene sevinmesinden daha çok Belaya uğramaktan dolayı sevinirdi. Bunu da Müslim'in şartına göre sayısına da Hakim El-i Müsnedrek'te, İbni Bişran Emali'de, Buhari Edeb-i Müfret'te, Ahmet Bülembel Müsned'in'de, İbni Maci Sünen'in'de, Ziyal-i Maktisi El-Emraz'de, Abd bin Humet Müsned'in'de, Ebu Yala Müsned'in'de, İbni Sad Tabakat'te, İbni Dünya El-Maraz vel Kefaret'te, Ebu Nahim Tıbbun Nebevi'de, Beyhaki'de, Sünen-ül Kebir ve Şuhab-ül İman'da rivayet etmiştir. 1041 numaralı hadis, Sad bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'ten Dedim ki, Ey Allah'ın Resulü, insanların en çok belaya uğrayanları kimlerdir? Buyurdu ki, Nebiler, sonra onlara benzeyenler, sonra onlara benzeyenlerdir. Kişi dindarlığına göre belaya uğratılır. Eğer dininle tavizsiz ise belası da şiddetlidir. Eğer dininde incelik yani gevşeklik varsa dindarlığına göre belaya uğratılır. Kul yeryüzünde günahsız bir şekilde yürüyünceye kadar bela onu terk etmez. Bunu da Buhar ve Müslüm'ün şartlarına göre sayısınatla Devraki Mustad-ı Sad bin Ebi Vakkas'ta İbn-i Bansayi'nde hakim Mustadrek'te Ziyar-u Makdisel Muhtarada, Ahmet bin Ambel Müsnedinde ve Zühdde, Tayalisi Müsnedinde, Tirmiz ve İbn-i sünenlerinde Sünnenlerinde, Nesai Sünnelül Kibra'da, Darimi süneninde Begavi Şer-i Sünnede, Ebu Yala Müsnedinde, Abdin Ümed Müsnedinde, i̇bn Sad Tabakat'ta, Heysen bin Kuleyb Müsnedinde, İbn-i Dünya-i Maraz vel Kefaret'te, Tahavi Şer-i Muşkür Lasar'da, Kebir'de rivayet etmiştir. 1042 numaralı hadis Ayşe radıyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle dedi Ey Allah'ın Resulü Uhud gününden daha şiddetli bir gün başına geldi mi? <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Gerçekten senin kavminden neler başıma geldi neler onlardan biri Onlardan başıma gelenin en şiddetlisi Akabe günü gelmiştir. Kendimi İbni Abdüyalil bin Abdü Kulele arz etmiştim. Arzum hususunda bana icabet etmedi. Yani eman vermesi için talep ediyor. Mekke'ye girebilmek için orada eman talep ediyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Ben de üzgün olarak gözümün gördüğü tarafa yol aldım.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 Dağlarla görevli melek bana seslendi ve selam verdi. Sonra ey Muhammed aleyhissalatü vesselam şüphesiz Allah kavminin sana söylediklerini işitti. Ben de dağlar meleğim Rabbin beni sana dilediğini emretmen için gönderdi. Şimdi ne dilersen dile eğer üzerlerine iki ahşebi yani Ebu Kubeys ile Kuvaykan dağlarını kapamamı dilersen kaparım dedi. Resulullah aleyhissalatu vesselam ona şunu söylemiş. Bilakis Allah'ın onların sülüklerinden sırf Allah'a ibadet edecek, ona hiçbir şeyi orta koşmayacak kimseler çıkarmasını dilerim. Bunu da say-i sınatla buvar ve müslüm rivayet etmişlerdir. Burada bırakalım inşallah. Subhanakallah müebi hemdik <Sessizlik> ve eşhedü en la ilahe illa en tevahtake la ve sâfirike ve tûbilek ieste chi ni sadedig